440 numaralı konu, cihada gitmek isteyenlere silah ve malzeme yardımında bulunmak, Hazreti Peygamber'in savaşa gitmediği zaman silahını Usame veya Ali'ye vermesi, evet, Hazreti Peygamber harbe gitmediği zaman silahını Ali'ye veya Usame'ye verirdi.